Durgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbili Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz i̇bn Erkam'ın evinde Namaz kılıp Kur'an okurken müşrikler gelip alay ediyor ve inananlara rahatsızlık veriyorlardı. Onun için Efendimiz ve ashabı Kiram Hazretleri ibadetlerini yerine getirebilmek için daha tenha yerleri tercih ediyorlar ve namazlarını buralarda kılıp Kur'anlarını sessiz zeminde okumayı maslahat olarak görüyorlardı. Ancak müşrikler onların bu haline de muttali olmuşlardı. Buralara kadar gelip rahatsızlık verme alışkanlıklarını devam ettirmek istiyorlardı. Risalet vazifesiyle serfiraz kılınalı iki yıl olmuştu. Yine bir gün ashab bir araya gelmiş, Mekke dışında tenha bir yerde namaz kılıyorlardı. Yanlarına Mekkeli bir grup geldi ve onlarla alay etmeye, namazlarına dil uzatmaya başladı. Hareketlerinde de ciddi bir tahrik vardı. Nihayet işi o kadar ileri götürmüşlerdi ki aralarında başlayan ağız kavgası çok geçmeden yerini şiddete bırakıvermişti. Bir anlık hislerine mağlup olan Sa'd İbni Ebi Vakkas, müşriklerden birisiyle yaka paça olurken onun kafasını yarmış ve adam kanlar içinde kalmıştı. Zaten bir bahane arıyorlardı ve onlar açısından bu hadise kendi lehlerinde kullanılacak büyük bir koz idi. şat iyi görünmüyordu. Bu olaydan haberdar olan ve uzun zamandır meseleye bir çözüm arayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin daha rahat yapılabileceği ve gelen ayetlerin müşterek paylaşılarak herkesle rahmani bir insibağın yaşanabileceği bir mekan arayışına girmişti. Kardelenlerin ve yumurtaların zarar görmemesi için zamana ihtiyaç vardı. Ve daha tenhabi yerde bu zamanın kazanılması gerekiyordu. Böylece bulundukları yerde hedef haline gelmekten kurtulabilir ve müşriklerle karşı karşıya gelip şiddet soluklayarak zaman kaybetmemiş olurlardı. Erkam İbni Ebi'l Erkam elindeki imkanları hak adına kullanmanın fırsatını yakalamıştı. Safa tepesinde bir evi vardı ve Resulü Kibriya ile ashabı buraya davet etmişti burada rahatlıkla namaz kılabilir, Kur'an okuyup gelen ayetleri ashab-ı kiramla problemsiz bir şekilde paylaşabilirlerdi. Teklif makuldü ve Efendimiz tarafından da hüsnü kabul görecekti. Yeni bir süreç başlıyordu ve Efendiler Efendisi İbni Erkam'ın teklifini kabul ederek Safa Tepesi'ndeki bu eve taşınmıştı. Bunun anlamı 3 yıl sürecek yeni bir hayat demekti. Artık kötü komşular geride kalmıştı ve mekanla birlikte İslami gelişmeye de yeni bir renk gelmiş, yeni bir ivme kazandırılmıştı. Müslümanlar buraya gizlice geliyor ve Resul-ü yayla yeni gelen ayetleri burada paylaşıyor, iman ve takva adına derin sohbetlere dalıyor ve başkalarının da elinden tutma adına fikir sancısı çekiyorlardı. Ammar'ın babası Yasir İbni Amir, kardeşleri Haris ve Malik'le birlikte Yemen'den çıkıp Mekke'ye gelmiş, kaybolan dördüncü kardeşlerini arıyorlardı. Uzun uzadıya beklemişlerdi, ama bir türlü kardeşlerinden haber alamamışlardı. Bir müddet sonra Malik ve Haris Yemen'e dönecek, fakat Yasir Mekke'de kalmaya devam edecekti. Bu esnada Yasir, Ebu Huzeyfe ile anlaşmış, onun işlerini deruhte ediyordu. Kısa zamanda göz dolduran Yasir'i Ebu Huzeyfe, kölelerinden birisi olan Sümeyye ile evlendirecek ve çok geçmeden bu evlilikten Amma adında bir oğulları olacaktı. Yasir ailesine olan ihsan devam ediyordu. İşin bu noktasında Ebu Huzeyfe, Yasir'i hürriyetine kavuşturmuş ve bundan sonra Yasir, Mahzum oğullarının Mevlası olarak hayatına devam etmişti. Şimdi ise Ammar da büyümüştü ve Risalet davetine icabet ediyordu. Rum diyarından kopup gelen Süheyb İbni Sinan'la aynı gün İbni Erkam'ın evinin önünde karşılaşmışlardı. Süheyb İbni Sinan, Rum diyarında esir edilmiş ve onu Mekke'den kelb isminde birisi satın alarak buraya getirmişti. Bir müddet sonra Kelp onu Abdullah İbni Cüdağ'a satmış ve artık o İbni Cüdağ'ın yanında bulunuyordu. O da Hira'daki vuslatı duymuş ve şahsa adına da bir vuslat yaşamak arzusuyla i̇bn Erkam'ın evine doğru yönelmişti. Şimdi kader onu kendisi gibi bir delikanlı olan... ...Ammar İbn-i ile karşılaştırıyordu. Önce Ammar sordu. Nereye gidiyorsun? Süheyb soruya soruyla karşılık veriyordu. Peki... ...sen nereye gidiyorsun? Ammar... ...Muhammed'in yanına gidip... ...onun sözlerine kulak vermek istiyorum. ...diye cevaplayınca Süheyb... ...ben de aynı şeyin peşindeyim. ...diyecek. Ve beraberce eve gireceklerdi. Bu huzura erip de iman soluklamamak olur muydu hiç? Huzura gelip de hizaya girmemek olur muydu? Hikmet çağılayanları coşmuş ashabıyla bütünleşip sohbeti canan yudumluyordu. Böyle bir tatlı su kaynağına ulaşılır da pınarlarından içmemek olur muydu hiç? İki arkadaş aynı anda kelime-i tevhide haykıracak ve birlikte Müslüman olacaklardı. Oğullarının yeni halini hemen fark eden Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sümeyye de, muhammed Emine duydukları güvenin de sahikiyle Müslüman olacak ve iman kervanına katılacaklardı. Mus'ab İbni Umeyr, zengin ve aristokrat bir ailenin çocuğuydu. Anne babası üzerinde tir tir titriyor, bir dediğini iki etmiyorlardı. Bilhassa annesi Hünaz oğluna gözü gibi bakıyor, dizinin dibinden ayırmak istemiyordu. Gençlik yıllarına geldiğinde Mus'ab artık yakışıklı bir delikanlıydı. Bakımlıydı, bir giydiğini ikinci kez giymez, güzel kokular kullanır. Hayranlıkla takip edilen biri haline gelmişti. Geçtiği sokaklarda pencereler aralanır, onu görüp seyredebilmek için perdeler hareket eder ve arkasından uzun uzun süzülürdü. İtibarlıydı, meclislerde bulunması şeref kabul edilir ve hep hürmet görürdü. Kapılarda, kalplerde kendisine sonuna kadar açıktı. Derken bir gün onun da kulağına bir şeyler gelmiş... Ve içini önlenemez bir merak almıştı. Tarif edemediği bir meraktı bu. Sürpriz bir şekilde bir akşam kendini İbni Erkam'ın evinde buluverdi. İnsanlığın emini orada Kur'an okuyup sohbet ediyor, dua ve ilticada bulunuyordu. Kulak verdi bir müddet. İnsanın bu sese vurulmaması mümkün değildi. Çok tatlı bir hikmet çağlayanıyla karşı karşıyaydı kulağından girenlerin hücrelerine kadar işlediğini hissediyordu. Kalbinde tatlı bir sızı başlamış, dimağı görüp dinledikleriyle hüşyar hale gelmişti. Onun bu durumu, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden kaçmadı. Yaklaştı yanına ve elini göğsüne koyup sıvazlamaya başladı. Mübarek ellerin hareketiyle iliklerine kadar imanın işlediğini hissediyordu. Oracıkta yaşının fevkinde bir olgunlukta bir kabul yaşadı Hazreti Musa. Akışı değiştirecek bir olgunluktu bu. Kabına sığmıyordu. Nur kesilmiş sevinçten uçuyordu. İnsanların hayranlıkla baktıkları o lüks hayatın kendisine huzur vermediğini, veremeyeceğini şimdi daha iyi anlıyordu. Çünkü burada her şey yeni ve çok orjinaldi. Artık Mus'ab da Bilaller gibi i̇bn Erkam'ın evinden ne beyan eden bu tatlı su kaynağına kendini kaptırmış, oraya uğramadan edemiyordu. Bir taraftan Allah Resulü'nün sözlerindeki letafetle iliklerine kadar huzur soluklarken, diğer yandan da böylesine bir kıymetin farkına varamadıkları, hatta ona karşı tavır aldıkları için Mekkelilere kızıyordu. Böyle bir kıymetin kadri bilinmez miydi hiç? Müslüman olmuştu olmasına ama bunu ailesine hele annesine nasıl anlatacaktı? Zira ondan çekindiği kadar hiçbir güçten çekinmiyordu. Bütün gücüyle Mekke üstüne gelse endişe duymazdı ama annesinin vereceği tepki aklını başından alıyordu. Bu sebeple imanını gizlemeye karar verdi. Kimseye bir şey söylemeyecek ve böylelikle annesiyle de karşı karşıya gelmemiş olacaktı. Ancak o gün için Mekke'de Herhangi bir şeyi gizlemeye imkan yoktu. Adeta herkes Kureyş'in casusu haline gelmiş, birbirine haber taşıyordu. Bir gün İbni Erkam'ın evine girerken Osman İbni Talha görmüştü onu. İkinci defa gördüğünde Mus'ab namaz kılıyordu. Mus'ab'ın da yeni akıntıya kapıldığından şüphesi kalmamıştı Osman'ın. İnanamıyordu. Onun gibi zengin birisi, nasıl olur da Ammar gibi... Bilal gibi, Habbab gibi fakirlerle beraber oturup kalkabilir. Onların arasına katılıp da atalarının geleneğinden putlardan kopabilirdi. Hemen Mus'ab'ın annesine koştu ve vakit geçirmeden durumu haber verdi. Zira bu gidişe bir çare bulunmalı, akışa dur denmeliydi. Mus'ab'ın yeniden doğduğunu duymayan kalmamıştı artık Mekke'de. Beklediği gibi annesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Bir zamanlar el üstünden inmeyen Mekke'nin delikanlısı Mus'ab, artık Allah deyip peygambere hayranlığını ifade ettiği için her gün dayak yiyordu. Onlarla irtibat kurmasın diye kuytu bir yere hapsetmiş ve başına da bir bekçi dikmişlerdi. Aklıyla gönlü Allah Resulü'nün yanında ama bedeniyle kendi evinde hapis yaşıyordu artık. Evet, annenin istekleri çok önemliydi ama bir anne de göz göre göre oğlunun kalbine kilit vurmamalıydı. İncitemezdi onu da. Hakkı vardı üstünde. Ancak gönlünün gülüyle irtibatının kesilmesini bir türlü hazmedemiyordu. Tam buldum derken mahrumiyetin ne anlamı vardı? aradan bir müddet daha geçmişti. Efendimizin etrafında henüz 38 mümin bulunuyordu. Gelen vahyin aydınlığında gönül zenginliği zirve yapan Hazreti Ebu Bekir anh, ruhundaki fırtınaları dindirememiş ve Ebu Zer gibi o da Allah'ın adını Kabe'de haykırmak istemişti. Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güç dengesinin olmadığını vurgulayıp, biz... Adet itibarıyla çok azız dese de Hazreti Ebubekir'i kıramadı. Ardından da onu yalnız bırakmamak için beraberce Kabe'ye geldiler. Herkes bir köşeye çekilmiş, insanları açıktan İslam'a davet eden Hazreti Ebubekir'i dinliyordu. Böylelikle o Aynı zamanda ilk hatip olma vasfını da ihraz etmiş oluyordu. Ancak kendi iradesinin dışında bir başka gelişmeye asla tahammülü olmayan Kureyş dört bir yandan üzerlerine çullanı verdi. Oradaki herkesi hedef almışlar ve ellerine ne geçirmişlerse önlerine gelene acımasızca buluyorlar. Bu arada. Hazreti Ebubekir'i de ayakları altına almış çiğniyorlardı. Bilhassa Ukreym bin Rebiya'nın tükenme bilmeyen bir hıncı vardı ve Hazreti Ebubekir'i ölümüne dövüyordu. O kadar ki Hazreti Ebubekir'in yüzü kanlar içinde kalmış, burnu adeta yüzüne yapışmıştı. Hakati tükenen Hazreti Ebu Bekir'in bedeni hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Nihayet öldü diye bir kenara bırakıp çekip gittiler. Derken konudan haberdar olan akrabaları gelip aldılar ve hareketsiz yatan Ebu Bekir'i evine götürdüler. Durumun ciddiyetini görünce de yeniden Kabe'ye dönerek yemin billah edip oradakilere şunları söylediler... Vallahi şahit Ebu Bekir ölürse Utbe'yi de biz öldürürüz. Ardından tekrar Hazreti Ebu Bekir'in evine döndüler. Bütün akrabalar toplanmış, yaşadığına dair bir tepki vermesini bekliyorlardı. Cevap versin diye de sürekli konuşturmaya zorluyorlardı. Akşama doğru bir ara kendine gelir gibi oldu. Ebu Bekir hareket etmişti. Evet yaşıyordu etrafındaki akrabaları böylelikle rahat bir nefes almışlar, yıllar boyu devam etmesi muhtemel bir kan davasını hafif atlatmışlardı. Ebu Bekir niçin yaşadığını çok iyi bilen bir insandı ve ufkunu hep onun sevgisi doldurmuştu. Malını da, canını da daha baştan feda ederken bugünlere zaten hazırdı. Güçlükle kendini toplamaya çalıştı. Zorlasa da kendini, Ayağa kalkamıyordu Bir şeyler demeye çalışıyordu Titrek dudaklarından dökülen ilk cümle şu oldu Resulullah ne durumda